rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Şifa bint Abdullah radıyallahu anha Kureyş'in adi oğulları koluna mensup olan ve Hz. Ömer radiyallahu anh ile akrabalık bağı bulunan Şifa bint Abdullah, Mekke'de doğdu. Gerçek adının Leyla olmasına rağmen hastaları tedavi etmek konusundaki bilgi ve mahareti nedeniyle Şifa diye tanındı. Şifa bint Abdullah, iyiliksever bir karaktere ve güzel bir ahlaka sahipti. Cahiliye döneminde de iyiliksever karakteri ve güzel ahlakıyla biliniyordu. İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olan Şifa, ilk iman edenlerle birlikte müşriklerin işkencelerine dirayetle sabretti. Mekke döneminde önce Ebu Hasme bin Huzeyfe, daha sonra onun kardeşi Merzuk ile evlendi. Ebu Hasme ile evliliğinden Süleyman, Merzuk'tan Ebu Hakim künyesiyle bilinen bir oğlu ve kızı dünyaya geldi. Medine'ye İlk hicret edenler arasında yer alan Şifa, oğlu Süleyman'la birlikte Allah Resulü'nün kendisine tahsis ettiği bir eve yerleşti. Okuma yazma bilen az sayıdaki kadın sahabeden biri olduğu için özellikle kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerinde önemli görevler aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hafsa'ya da okuma yazma öğreten Şifa, cahiliye devrinde nemle denilen bir cilt hastalığını rukye yoluyla tedavi ederdi. İslamiyet gelince bu tedavi yöntemini bıraktı. Ancak hastaların ısrarı üzerine duasını Rasullaha okuduğu, bunun üzerine Rasullah da ona şirke götüren bir söz ve davranış içermediği sürece rukye yapmakta bir sakınca bulunmadığını söylemişti. Şifa hem öğretmeni olması hem de aralarında akrabalık bağı bulunması sebebiyle Hafsanın yanına sıkça uğrar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımlarını da ziyaret ederdi. Allah Resulü de Şifayı ve ailesini zaman zaman görmeye gider, hatta onların evinde istirahat edip kaylule yapardı. Şifa radiyallahu anha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlerine geldiğinde istirahat etmesi için bir yatakla çarşaf hazırlayıp ona tahsis etmişti kendisinden sonra gelen aile fertleri bu yatağı saklamış. Emeviler döneminde Mervan bin Hakem yatağı Şifa'nın torunlarından satın almıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an hilafetleri döneminde Şifaya değer verirdi. Hazreti Ömer radıyallahu an onu evinde ziyaret eder, kendisiyle istişarede bulunur ve ona birtakım görevler teklif ederdi. Hatta oğlu Süleyman'ın sabah namazında cemaate devam etmediğini görünce Şifa'nın evine gitmiş ve bunun sebebini sormuştu. Bu olayın akabinde Şifa radıyallahu anh'a da cemaate devam konusu üzerinde titizlikle durmuş, bir mazereti sebebiyle cemaate katılamayan damadı Şurahbil bin Hasene'yi yüksek sesle uyarmıştı. Bir gün Şifa radıyallahu anh'a yolda ağır ağır yürüyüp yavaş sesle konuşan adamların kim olduğunu sormuş, onların Züht sahibi kimseler olduğunu öğrenince, kendisine de abid ve zahid olan Ömer'in sesini duyuracak şekilde konuştuğunu ve hızlı hızlı yürüdüğünü hatırlatarak onları uyarmıştı. Şifa radiyallahu anh, halife Ömer radiyallahu anh tarafından kadınların devam ettiği Medine pazarına esnafı denetlemekle görevlendirilmişti. Onun Emirül Müminin ünvanının Hz. Ömer için ilk defa nasıl kullanıldığını rivayet etmesi devlet işlerine de ilgi duyduğunu göstermekteydi. Akıllı, bilgili, görgüş sahibi ve becerikli bir hanım olan Şifaa radiyallahu anha Hz. Ömer radiyallahu anhin hilafeti döneminde Medine'de vefat etti. Hadis kaynaklarımızda en faziletli ameller, yağmur duası, haccın fazileti, cemaatle namazın önemi ve kadınların mescitte cemaatle namaza katılmaları gibi konularda şifa radiyallahu anhadan rivayet edilmiş 12 adet rivayet yer almaktadır. Salatü selam, âlemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan Aziz sahabe ikramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.